Çocuklarımıza isim koyarken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela Mina, Hira, Merve gibi davetepe isimlerini evet. koymak Acaba anlamlı mıdır? Veya bir sakıncası var mı? Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın isim koyma konusunda Bize bıraktığı iki Örneklik var. Birisi Çocuğa isim koyarken Sağ kulağına ezan, sol kulağına e, kâhmet getirmektir. İslam'ın temel ilkelerini daha doğan çocuğa telkin edilmesi anlamında hı hı. önemli bir uygulamadır bu. Olmaz olmaz değildir. Ama çok önemli bir uygulamadır. Çocuk yaştayken çocuğa telkin edilebileceğini, yapılan telkinin çocuğun ruh dünyasında, zihin dünyasında, aksülemel de bulunacağını, etkili olacağını bir işaretidir. İşaretidir. Bilimsel olarak ispat edilmiş midir? Bilmiyorum. Biz böyle algılarız. İki, Çocuklarınıza güzel isimler koyun. Çünkü siz kıyamet gününde isimlerinizle çağrılacaksınız. Üç müşriklerin öteden beri kullana geldikleri bazı isimleri Resulullah Efendimizin değiştirdiğine şahit olmaktayız. Anlamsız isimleri. Hı. Mesela Hacer ismini Kaya anlamındaki ismi değiştirmiş başka bir şey yapmıştı. Birkaç sahabenin baya isimlerini değiştirdiğine şahidiz. Hı hı. Şimdi bizim zamanımızda özellikle içinde bulunduğumuz modern zamanlarda e, İslami e, de bulunan e, kesimden kardeşlerimiz, insanlarımız hem şartı çevre şartlarını yakalayalım hem de e, dinimizin gereklerinden dışarı çıkmayalı ben isim konusunda çok sor sorarlar. Bir kere isim koyacağımız zaman kendimize şunu soralım. Mina ismini koymak isterken niçin arzulu bulunuyorum? Niçin koymak istiyorum? Hı hı. Şartlara göre güzel olsun. Allah'ın rızasına dini mübin İslam'a bizim iştimai İslam'ı hayatımıza uygun bir isim olsun diye mi? Yoksa Kongjektür bunu mu icabet ettiriyor? Yani Mina ismi nedir? Bir tepedir. Hı hı. Efendim çeşitli yer isimleri peki Safa Merve Safa gibi. Merve gibi. Şimdi inna Safa ve Merve burada bunlar Kur'an Kerim'de geçtiği için <gülüyor> affedersiniz. Buyurun. Bunların kullanmasının hoş olmadığını söylemek benim yetkimde olmaz. Yani hakikaten İslam kültürüne yer etmiş kelimelerdir bunlar hı hı. öteden beri kullanıla gelen hoş kelimelerdir ve hiçbir kimse Arapçayı konuşan o mahallin insanlarından birisine birisi safa kelimesini kendisine söylediğiniz zaman orada küçük bir tepe akla gelmez hemen Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretlerinin Allah'ın şiarlarından olduğunu ifade buyurduğu bir kavram gelir hı hı. bundan dolayı bunlar isim olabilir ama işte Mina veya başka Arapça Yer isimleri şunları bunların İslami çağrışımları Olması halinde isim olarak konulabilir Ama sırf akışkanlığından Telaffuzunun güzel olmasından Biraz da batı kökenli belli Kelimelere isimlere benzemesinden dolayı Konuluyorsa ondan uzak durmak lazım İnsan e, Yavrusuna herhangi bir kelimeyi isim olarak verebilir Yani bunda dinin Mutlak bir sınırlaması yok hı hı. Güzel isimler verir, der, verin derken Bu bir tavsiyedir yani diyelim ki her, hale, her halükarda çocuğuna Hacer'in karşılığı Türkçesi olan Kaya adını koyan bir adama da günah işlediniz, insana günah işlediniz diyemeyiz. Bu niyetlere bağlı olan bir şeydir. İnnemal amalü bin niyyat yaptıklarımız, amellerimiz niyetlere göre karşılık bulacaktır. Türk, Arapça bir kelimeyi, Kur'an'da geçen bir kelimeyi, Kur'ani bir kavram olduğu için değil de Batılı bir Batı kökenli bir kelimeye benzediği için koyarsanız hiçbir anlamı yok. Hı hı. Niyet, Niyet esastır. Niyet önemli lan Dolayısıyla bu tür isimlerin konulmasında bir sakınca vardır diyemeyiz. Ama kendi dilimizden de çok güzel kelimeler çocuklarımıza isim olabilir. Bunu da unutmayalım. Aman aman aman aman kendi dilimizden de olsa kelime koyarken uyduruk kelimelerle, uydurma kelimelerle, anlamsız kelimelerle çocuklarımızı isimlendirdi. işte hmm. diyelim aşkım çocuğuna da aşkım. Veya işte nesi var bunun canım diye bilenden mübarek olsun konuşunlar da şu andaki biraz da duygusal anlamda yaptığım bir konuşmadır bu. Hmm. Fıkhi anlamda e, haram işlenmiş olmaz. Ama bizim dini kültürümüzün hayatımıza yansımış, düşüncemize yansımış bir şekli bir fotoğrafı var. O fotoğrafa bakarsanız bu tür kelimeler bizim asli kültürümüzde yabancı, özentilerle dolu, efendime söyleyeyim. Yönelişlerin ifadeleri olur diye düşünüyorum. Evet. Ama dini noktaya nazadan haram mıdır? Değil. Zaten isim koymada ancak Kur'an'ın getirdiği temel ilkelere aykırı olan kavramlara isim koyamazsınız. Put ismini mesela veremezsiniz. Hmm. Şirk ismini mesela veremezsiniz. Şarap ismini veremezsiniz. Zina ismini veremezsiniz. Benzeri. gibi, evet. Böyle isimler mi var? Yok da örnek olsun diye hmm. söylüyorum. Çıkar birisi inadına koyar. Hay hay koysun. De. De. Dini noktaya baktığımız zaman ne olur? İşte bunlar haram olur. Hmm. Kur'an'ın koyduğu ilkeleri çiğneyecek anlamda işaret fişeği gibi isimler verilmez. O kelimeler dilde bile çok zorunlu olmamışsa kullanılmamalıdır. Örnek olarak dediniz ki işte Hacer gibi isimleri Peygamber Efendimiz değiştirmiş. Şimdi bizleri takip eden bazı izleyicilerimiz de olabilir. Ya benim adım da Hacer, Peygamber Hacer, değiştirmiş. Hacer, ismi başka. Hacer. Hı. Kaya manasına gelen bir kelime var. O şimdi bizim dilimize koyduğunuz zaman Hacer gibi okunduğu için onda bir sakınca yok. Hı. Ama ben Arapça konuşan bir insanın bakış açısıyla söylüyorum. El Haceru Evet. taşkaya demektir ama bir de Hacer var peygamberler tarihinde geçen bir Hı -hı. validemizin ismi Hacer validemiz var o ayrı bir şeydir Hacer ayrı bir şeydir dolayısıyla e, Hacer deyip de Kısa odma, okunması sebebiyle Hacer gibi okunmasına da bir sakınca yok. Hı. Burada niyetler önemli. Ne için o ismi koyduğunuza bağlı? Hacer kelimesini Resulullah Efendimizin değiştirdiğine şahit değiliz bilmiyoruz ama evet. Hacer gibi benzer kelimeleri, mü müşriklerin inançlarıyla alakalı bir takım isimler vardı. Onları değiştirmiştir. Evet. evet.